Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. dersleri. Selamu alaykum ve rahmetullah ve rahmatu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin Ve Ala ve Sahbihi Ecmain Kıymetli dinleyenler allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Bizi bu imtihan yurduna Yolladı Rabbim kazanmayı nasip eylesin Günahsız Duramadığımız için bizlere Tevbe yollarını ve Temizlenme yollarını beyan etti bu yüzden biz de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından ikinci cildin 66. mektubunu okumaya başladık. Bu derste de bu mektuptan devam edeceğiz inşallahü rahman. İmam-ı Rabbani Hazretleri kutluşası ruhu buyurdular ki: "Biz bu değerli ömrümüzü günahlara harcadık, zellelere, kusurlara harcadık. Onun için daima tövbeden, inabeden Allah'a yönelişten radan ve tekvadan haramlardan sakınmaktan şüphelerden sakınmaktan konuşsak güzel olur. Buyurdu bu hususta bazı âti kelimeler okudu. Onun için inşallah hepimize nasihatçi olur. O 400 küsur sene evvel yazdığı mektupları aynen tazeliğini koruyor. Neden? Çünkü ayetlerden ve hadislerden konuşanların, yazanların, konuştukları, yazdıklarının günü geçmez. Ama insan yazdığı bir mektupta güncel olaylardan bahsederse veyahut memleketin havasını sorarsa, Efendi Hazretlerin tabiriyle işte, efendim lahanalar oldu mu, sarık, sarı dana doğurdu mu, şeklinde yazılan mektupların tabi şu anda bir gün sonra bile hiçbir ehemmiyeti kalmaz. Ama bu mektuplar ne hususta? işte tevbe, takva, vera Allah'a yönelmek, bunların zamanı geçmez. Onun için bakın bu kadar yazdığı mektuplar yüzlerce mektup var. Bunların hepsi üç ciltte toplanmış. Bir mektubunda da yani bu lazım değil diyecek bir yazı yok. İnsanlar nasıl dolu dolu yaşamışlar. Ama lafa da geldiği zaman tevazu için ne diyor? Biz bu kıymetli ömrü günahlara harcadık diyor. Yazdığı mektuplar böyle dolu olan bir insanın yaşadığı hayat nasıl olur? Onun için çok fuzuli işler var. Şu anda bu televizyonların kanallarında... Bu çıkarılan çoğu kitaplarda, efendim açık oturumlarda, havadislerde, haberlerde vesaire vesaire dinliyorsun. Bugün ölene, bu gece mezara girene yarayacak hiçbir şey yok. Halbuki en büyük gerçek ölüm. Bundan bahseden yok. E öldükten sonra Allah'ın huzuruna hoş kavuşmak için ne lazım? Tevbe üzere ölmek lazım. Bu tevbeye teşvik eden bir beyan, bir ifade yok. Dünyadan soğutucu, Hiçbir ifade yok. Devamlı reklamlar, işte dünyaya teşvik edici, işte satışa yönelici, tüketime heveslendirici şeyler. İnsanlar bunları dinleye dinleye, seyrede seyrede, tabii ki ahiret yokmuş gibi davranıyorlar. Sonra birden ölüm gerçeği karşılarına geliyor. En sevdikleri anaları, babaları, yakınları, eşleri, çocukları ölü veriyor veya ölenleri veriyorlar. Bu sefer de çok birden bunalıma giriyorlar bir insan ahireti devamlı düşünen insan ölümden dolayı da bunalıma da girmez. Çünkü bu muhakkak bir gerçektir ve hayattır. Ahiret hayattır. Yani ahiret ölüm değildir. allah Teala buleyhi ve inneddara le ahirete hayvan. Ahiret yurdu gerçek hayat ancak odur. Yani şu anda yaşadığımız hayat bunun sureti mesabesindedir. Yediklerimizden aldığımız lezzetler, içtiklerimizden aldığımız lezzetler, evlenmelerimiz, doğmalarımız, doğurmalarımız, mutluluklarımız, sevinçlerimiz, ferahlerimiz, işte artık bayramlarımız, düğünlerimiz, derneklerimiz, dünyada tat veren, zevk veren, lezzet veren, ne aklımıza gelirse, bunların hepsi bir suret. Suret ne manada yani? Kıyas yaparsınız diye söylüyoruz misal verirken, ne diyoruz? Bir portakalın hakikisi vardır, muzun hakikisi vardır, kabuğunu soyduğum içinde, Sulu, kokulu, tatlı meyve çıkıyor. Ve yeniliyor o. Bu hakikat. Bir de bunun sureti vardır. Suret dediğimiz nedir? İşte plastikten, mikadan yapılan portakal resmidir. Yani yağlı boya manasında demiyorum. Eline geliyor. Aynı ebatı da aynı tutuyor. Fakat ne soyulma soyuluyor, soysan da içinden plastik çıkıyor, naylon çıkıyor. Ne koku var, ne tat var, ne su var. Şu anda dünyadaki bütün hayatımızdaki bütün zevk sefalar tat alıyoruz diye bu, bundan zevk aldım dediğimiz şeylerin hepsi hakiki portakala nizmetle. O plastik neyse odur. Bu kıyas bile düşük kalır. Tesbite hata yok demek lazımdır. Çünkü yani Allah Teala ile ilgili misaller en yüce misallerdir. Ahirette Allah Teala müteallıktır. Onun için ahiretle ilgili misaller dünyaya tabii yine uymaz. Çünkü sen o plastik Portakalın bile nesi vardır? Bir kalıcılığı vardır. Hatta onun diğerine göre daha fazla kalıcılığı vardır ama dünyanın ahirette nispetle kalıcılığı yoktur, fanidir ve zahildir. Onun için bir bulut gölgesi gibi gelip geçmek üzeredir. Çoğundan geçmiştir, bizden de geçmek üzeredir. Onun için Ela inneme dünya keful lisehabetin zallat zalletke yevmen simme ankev mahalleti فَلَا تَكُ فَرْحَانَ بِهَا ح۪ينَ اَكْوَلَتْ وَلَا تَكُ جَزْعَانَ بِهَا ح۪ينَ وَلَّتِ Dünya bulutun gölgesi gibi gelir diyor Allah dostları. Bir günlük bir gölge verir. Yani bulut bazen birkaç gün kalıyor İstanbul üzeri. Bulutlu olduğu birkaç günde olur yani. Birkaç gün gölge var. Dünyanın gölgesi, bulut gölgesi kadar da hükmü yok. Çünkü bazısına bir gün bile gölge yapmadan adam ölüyor. Sonra o gölge başından açılır, kalkar, gider. O zaman ne gelene yani bulut yöneldiği zaman çok sevinme, kalıcı değil. Bulut sana arka dönüp gittiği zaman da çok üzülme. O da kalıcı değil. Çünkü o yine gidip gelecek, gidip gelecek, gidip gelecek, bu hava devamlı puslanacak, bulutlanacak, açılacak. Dünyanın ha hayatı budur. O zaman zenginlik yönelirse çok sevinme, kalıcı değil. Fakirlik gelirse ona da çok üzülme. O da kalıcı değil. Çünkü o da bir zaman sonra açılacak. Hastalık gelirse gelip geçicidir. Darlık gelirse gelip geçicidir. Dünyada hiçbir şey sabit değildir. Kendisi sabit olmayanın hangi vasfı sabit olsun? Yani dünyadan soğumamız gerekiyor. Kalbi soğutmamız gerekiyor. Çünkü tat tuz kalmamış. Eskiye göre tatlar daha da azalmış. Lezzetler daha da azalmış. Eskiden sevinç süreleri daha uzun iken şimdi sevinç süreleri daha Azam neden? Adam eskiden köyde akraban ölse iki ay sonra buraya haber geliyor. En azından iki ay tuymuyorsunuz çeviriyorsunuz. Şimdi bir cep telefonu çıkmış. Dakikada bütün belalara haber veriyor yani. Dakika ne oldu? Araban yardan aşağı yuvarlandı diyor. Ya Allah, iki gün sonra söyle burada düğündeyiz ya. Oradan oldu çocuğunun kafası kırıldı. Vah vah vah düğün oluyor cenaze. Yani haberleşmeler arttı. İnternetler, telefonlar şunlar. Bunlar neyi çabuklaştırıyor? Belaların, haberlerin tez ulaşmasını çabuklaştırıyor. Çünkü zaten neşeli bir ortam dünyada yok. Huzuru ibadette arayalım. Allah ile aramızı iyi yapabilirsek ne mutlu bize diyelim. Hı? Ne mutlu kime? Allah ile arasını iyi edene. Bu kadar. Yani Mevla'ya kavuştuğu zaman Allah ondan razı olarak huzuruna kavuşabiliyorsa bu adam için ölüm de söz konusu değil. Yok olmak da söz konusu değil, kabir de zaten yokluk değil, ölüm de zaten bitmek değil. Yani şimdi bir mezarda yatanlar var, bir de sokakta gezenler var. Bazı kere bunlar iç içedir, mezarlığın etrafında eski Osmanlılar camilerin etrafında mezarları yapmalarının sebebi hem gelen geçen fatih okusun hem de ölümü hatırlasın mezarı göre göre diye. Şimdi tabii şehir dışlarına itiliyor mezarlıklar ama yine de eski eserlerle dolu olduğu için İstanbul'umuz Mezarlık çok var. Efendim cami etraflarında, medreselerin etraflarında, yol kenarlarında eski mezarlar. İşte insan orada ölüler hemen yanında da adam oturmuş nargileleri şey yapmış işte. Şimdi Fatih Camisi'nin orada orada otururlar nargilelerini kuralla. Şimdi arka tarafı ne nedir? Mezarlıktır hemen o duvarın arkası. Onlar orada keyfine bakarlar, nargilelerini içerler falan. Şimdi görüyorsun oradakiler mezardadır, ölüdür. Buradakiler diridir, keyif yapıyor. Ama şair ne diyor? Çok güzel söylüyor. لَيْسَ مَنْ مَا تَفَسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ اِنَّمَ الْمَيِّتُ مَيِّتُ Ölüp de istirahata çekilen ölü değildir. Ölü ancak dirilerin ölüsüdür. Şimdi ayet duymaz, hadis duymaz. Kalpte iman yok, el-i sünnet itikadı yok, tevbe yok, Allah korkusu yok, ben öleceğim derdi düşüncesi yok. Şu anda keyif yapıyor. Bu ayaktaki ölü, bu hayattaki ölü, bu dirilerin ölüsü bu. Bu, bu gerçek ölüdür. Hele cahillik Allah muhafaza. Cahillikten kastım nedir? İşte üniversiteyi bitirmemiş, liseyi bitirmemiş, ortaokulu bitirmemiş, okuma yazma bilmiyor. Benim cahillikten kastım bu değil. Cahillikten kastım Allah'ı bilmemek. İsimlerini sayamıyor, sıfatlarını bilemiyor. Ona nasıl inanacak bilemiyor. Allah hakkında caiz olan sıfatları bilmiyor. Allah Teala'yı tenzih etmek gereken noksan sıfatları bilmiyor, bir şey bilmiyor. Yani Allah'ını tanıt bana. Seni yaratan Rabbin hakkında konuş dese bir dakika konuşamıyor. Bu kadar daarcığı boş Allah'tan. Ben bunlara cahil diyorum. Efendim. E bu cahiller istediği kadar güzel giyiniyor, kuşanıyor, arabası son model, telefonu 2 milyar, havası yerinde. La ta'cabe l-cehulu hultehu fezeka meytun wa Cahilin diyor elbisesine aldanma. Güzelliğine, malına, mülküne, servetine, villasına, yatına, katına. Sakın şaşırma. Niçin? O ölüdür. Kefende arama, elbisesi de kefeni diyor. Biz ilimle ihya olacağız inşallah. Niye bu dersleri dinliyorsunuz? Niye dinlemelisiniz? Çünkü bu ilim veriyor. İlim ruha hayat veriyor. İlim ruha. Hayatul kalbi ilmun fagtenimuhu. وَمَوْتُ الْقَلْبِ جَهْلُنْ bu. Kalbin diriliği ilimdir, sen onu buldun ganimetdin. Kalbin ölümü cehalettir, sen ondan sakın diyor. Şimdi size diyoruz, Bulale Gül efemden bu konuşmaları dinleyin. Mesaj çekin, insanları uyarın, uyandırın, unutanları haberdar edin, dinletin. Cübbelahmet Hoca.tv internetten bu, bu radyoda çıkmayan nice sohbetler var orada. Bunun üç misli sohbet var orada. Burada konuşulmuyor onlar. Onlar ayrı bilgiler. Onları dinleyin. Niye diyoruz bunu? Çünkü Allah Teala bunu ya e iman etmiş kullar istecipu lillah ve Allah'ın davetine koşun, peygamberin davetine koşun. Ne zaman ida'akum lima yuhikum? Peygamber sizi neye çağırdığı zaman sizi diriltecek, ilme çağırdığı zaman. İşte bu hatin tefsirinde geçiyor bu beyitler. Okuduğum beyitler tefsirlerden normal Arap edebiyatından okumuyoruz biz bize ahiretimize yarayan şeyler oku okuyoruz Arap edebiyatında da o kadar efendim şu kültür var şiir var şu var ama bana lazım değil ki bana ne bana edebiyat lazım değil bana burada ayetle alakalı olan bilgi size aktarmam gerekiyor size hayat veren sizi yaşatan yaşatacak olan şey tefsirler ne diyor burada ilim diyor İlim kalbin hayatıdır dedi ya ha. Resulullah sizi nereye çağırıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Size hayat veren ilme çağırıyor İşte o ilme ne yapın? İcabet edin Bu ilimden üstün hiçbir ibadet yoktur Ancak farz bir ibadet Kaçacaksa, kaçacaksa diyorum bak Kaçacak ne demek? Yani akşam namazını kılmamışsın Şimdi yatsı geliyor akşamı kılmamışsın O bu ilim üstüne geçer Önüne geçer Üç rekat farzı itibariyle konuşuyorum. Nafileleri katmıyorum. Ancak farzlar ilmin önüne geçer. Farzın dışında hiçbir nafile ibadet ilmin önüne geçemez. Geçemez. Ne Kur'an hatmi ne zikir meclisi. Normal otursa hatim okusa zikiri yapsa Hiçbiri ilmin önüne geçemez. Çünkü ilimde bir mesele insana lazım olur dünya ahiretini onunla kurtarabilir o meselede bir daha tekerrür etmez bir yerde geçebilir kimse her şey şeye bağlanmış değil hesaba bağlanmış değil. şu gün şunu konuşacağız bugün bunu konuşacağız Allah Rabbimiz ne aklımıza getirirse ağzımıza getirirse onu konuşturuyor cemaatin hakkını verdiriyor Allah hitap muhatabın hakkıdır kimse de innellahi yülkül hikmete fi kulubil va'izin Allah vaaz edenlerin kalplerine ince ilimler atar ama bu neye göredir yani dinleyenlerin huzur ve huşu ve istekleri yönünde Allah onlara vaz edene onu konuşturuyor. On üçündür ki her mecliste başka adam geliyor, başka ihtiyaç oluyor, başka soru oluyor, başka gündem oluyor. Ona göre bir konu çıkıyor, farklı bir konu çıkıyor. Bunlar lazım. Sizi peygamber nereye çağırır diyor? Size hayat veren ilme çağırır. Siz hemen onun davetine koşun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ne yaptı? Mescide girdiği zaman bir halka kurulmuştu. Zikrediyorlar. Bir halka sahabe yuvarlak çevirmişti. Onlar da ne yapıyorlar? İlim müzakeresi yapıyorlar. Ayetlerden, hadislerden müzakere ediyorlar. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir onlara baktık, bir onlara bak. Kulluk mu alâ hayr. Hepsi hayır üzeredir. Bu taraf zikirdedir, bu taraf ilimdedir. Hepsi hayırdadır. Ama ben nereyi tercih ederim? İnnemâ bu'uz muallimen. Ben ilmi tercih ederim çünkü ben öğretici olarak gönderildim. Onun için biz hep boş vakitlerimizi neyle geçirmeye çalışıyoruz? İlim okumakla, yazmakla, okutmakla, anlatmakla, konuşmakla. En üstün ibadet bunu biliyoruz. Ama sizin de iştirak edeceğiniz böyle meclisler kuruluyor. Bu da büyük bir fırsattır. Ne diyor? Kalbin hayatı ilimdir. Bunu ganimet bilesin. Şu anda şu saatte şu dersi dinlemek yerine altın dağıtsalar ona koşan aldanmıştır. Ayet hadisi bırakıp altın dağıtılıyor burada diye giden aldanmıştır. Çünkü çoğusu belki de o altını alsa bile yiyemeyecektir. yemeden de ölecektir. Ama buradaki ilim öldüğü anda hemen faydasını verecektir. Zaten ilim meclisine iştirak ya af olacaktır. Karı çok daha peşindir ama insanlar dünyacıdır. Onun için maddi peşine bakarlar. Ama... Siz ahireti tercih edenlerden olun ki Allah da öbür kullarına karşı sizi tercih etsin. Rabbim şu anda kimin ne seçim yaptığını görüyor. Saatini, vaktini, gecesini, gününü nereye harcadığını görüyor. Allah Teala hepimizin ne dertle uğraştıklarımızı görüyor. Biz iyi imtihan verelim, bu sınavı kazanalım inşallah. Ya Rabbi derdimiz dinimizdir, en önem verdiğimiz şey dinimizdir. En üst et itikadı üzere yaşayıp, sen huzuruna temiz gelmek, bize ne emrediyorsun, neyi yasaklıyorsun, helalın nedir, haramın nedir, bunları bilmek en büyük derdimiz budur. Ama bu lafla olmaz. Buna vakit vermeden, bunu okumadan, bunu dinlemeden zaten lafta kalır ve yalancılık ispat eder. Sahtekarlık olur yani. En büyük derdim budur diyeceksin, günde kaç saat vereceksin? İnsanlar neyi dert ediyorlarsa ona verdikleri vakitler ortadadır. 8 saatten aşağı dünya işine çalışan var mı? O zaman ahiret işleri arka plana atılmamalıdır. İnsan yaşayacak kadar, çoluk çocuğunu muhtaç bırakmayacak kadar zaruret miktarı dünya helalından kazanmak da ibadete sayılır. Farzlarını ibadetlerini terk etmemesi şartı ile geri kalan vaksini de ilme ayırmalıdır. İnşallah az ilim çok ibadetten daha faydalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kalilül ilmi enfe'u Min kesirli ibadet. İlmin azı ibadetin çoğundan. Hayırlı. Neden? Çünkü çok ibadet ilimsiz olursa fayda vermez. Ama az ibadet olsa yani farzlar yerine gelse mecburi var ama ilim olursa fayda verir. Çünkü ilimsiz farzı da yapsa farzı kabul görmez. Çünkü farzın şartını bilmiyor. E, namaz hakkındaki meseleleri bilmeden kılıyor. Nasıl olacak kabul olacak. Bu bizim işler, bu İslam dini öyle saçma sapan, batıl, hurafe, e, uydurmalar, adetler, gelenek, görenekler gibi değildir. Bu ilim, bu din tamamen ilme dayalı bir ilimdir, dindir. Bunu ayıramazsın birbirinden. Bunun abdestinden tut, affedersin abdest bozmasından tut, hep ilimle başlıyor. Bu her meselede ilim devreye giriyor. Yani sen abdest bozma sol ayağınla gireceksin, sağ ayağından çıkacaksın. Orada nasıl oturacağından başlıyor, çıktın abdestten başlıyor, Efendim gusülüm meselelerinden başlıyor, su bulamadın devreye giriyor. Onu efendim sonra namaz vakitleri devreye giriyor, namazın içindeki şartları dışındaki şart Hepsinden evvel ne devrede? İtikat, inanç, fikir yapısı. Şu insanların, Müslümanım diyenlerin de ekseriyetlerine baksanız, ehl-i sünnet itikadında kaç kişi çıkar? Yani öyle bir, bir milyar, bir buçuk milyar Müslüman var hesabıyla değil bu, bu kafa tascılık değil bu. Kafas Allah'tan kelle Müslümanım diyeni Müslüman yazarsın. Öyle değil. Bu eli sünnet itikadından başka inanç Allah indinde geçmiyor. Bana diyor eli sünnet dışında geleni kabul etmiyorum. Habibimin inancı üzere gelecek diyor. Feinamenul bi mislima amentum bihi takadittedem. Ben sana ayet okuyorum, ben mezhepçilik yapmıyorum ki. Bakara söyledi. Birinci cüz. Allah Teala bürük Habibim sen ve ashabın siz diyor. Çünkü siz deyince kim var? Resulullah tek kişidir. Siz diyor sahabesine devrededir. Çünkü onlar ondan ilk talebeleridir. Sizin inandığınız gibi kim inanırsa Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa İslam'a girer de sizin gibi inanırsa fakat Hidayete erdi. Ve intevellev senin ve sahabenin inancından dönen fe inne vavum onlar nerededir? tamamen diyor benimle, yolumla, dinimle muhalefet ayrılık içindedir. Ayrı bir şıktadır diyor. Ayrı bir şıkta. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadere inanıyor. Ve kadere inanmamızı emrediyor. İman şartı olarak şıkkı Bugün öyle hocalar var, alın yazısı yok diyor. Şimdi bu adam el-i çıkmıştır. Çıktığı zaman bunu Müslümanım demesi, hocayım demesi, hafızım demesi, hiç ona fayda vermeyecek. Bu adamlar kitap yazıyor, tefsir yazıyor, bu kadar batıl fikir yazıyor. Halbuki bilmiyor. Ehl-i sünnet itikadını tam bilse, bunun burada çuvalladığı yeri anlar mı anlamaz mı? Anlar. Bu sefer ne oluyor? Bu ilmi yoksun olduğu için batılın ilmi ona yerleşiyor. Halbuki Resulullah kadere inanmamızı emrediyor. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini haber veriyor. Mesela adam diyor ki inmeyecek. E şimdi İsa Aleyhisselam inmeyecek diyen Resulullah'a ne demiş oluyor? Efendim yalancı demiş oluyor. Bak şimdi geçen isim vermeyelim. Geçen gün birisi çıkmış eskilerden. Gidiyor geliyor yine. Bir dua atmıştık gitmişti yine geldi. Hadislerin yüzde sekseni uydurma demiş. Yüzde sekseni ya. Din diye bir şey kalmadı. Adam diyor ki bu din diyor. Şu anda milletin yaşadığı din diyor. Yani diyanetin de görüşleri içine giriyor bunun. Çünkü bütün bu camiler diyanette. Pahalı herkes namaz kılıyor abdest oluştu budur. Yani hepsini suçluyor. Diyaneti de suçluyor hepsini suçluyor. Müftüler bu kadar müftü var, vaaz var. Bunların efendim çoğu eli sünnet üzeredir. Adam diyor ki bugün anlatılan, okutulan, yaşanan, yaşatılan din Allah'ın gönderdiği din değil diyor. Yani bütün bu kadar memleketteki Müslümanlar dinsiz diyor. Öyle ya şimdi bu din o din değil diyor. Demek bu din üzere olanlar doğru din üzere değil. Eşittir dinsiz. Hak dine uymuyor diyor bu din. Ne yapacağız? Biz abdest öğrendik, kusül öğrendik, namaz öğrendik, kadınlar kapanacak öğrendik, yok. O şart değil, bu şart değil, bu şart değil, bu şart değil. Çünkü o, bu din diyor asıl din değil. Asıl din nasıl? Asıl din kalbini temizle, ciftle, ondan sonra her taraf dümdüz diyor. Yani. Din diyor böyle bir ibadet yok. Diyor. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bunlar hidayette mi? Ya. Öbürü çıkıyor diyor ki, Mehdi gelecek diyor ben diyorum ki tabi gelecek diyorum ama diyor o diyor ki ben geldim işte diyor ben diyorum o sen değilsin Mehdi gelecek bekliyoruz fakat o sen değilsin diyorum bu sefer diyor ki bu da diyor dinin önünü tıkatmaya çalışıyor diyor İslam ilerliyor diyor bu cübbeli diyor İslam'ı geriletti diyor o da öyle diyor şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derse ki Mehdi Medine'de doğacak Resulullah Ebu Davud hadisinde Resulullah der ki Mehdi'nin adı benim adım olacak Muhammed Babasının adı benim babamın adı olacak Abdullah Bu hususta dünya kadar hadis var Hepsi sahih E senin de adın tutmuyor Doğum yerin tutmuyor, tarihin tutmuyor Kılık kıyafetin tutmuyor, yaşın tutmuyor Hiçbir tarafın tutmuyor Ben de diyorum ki tutmuyor Bu sefer ne oluyor? Yok bu cahil bu bir şey bilmiyor Ben 30 senedir varım halbuki diyor Halbuki 30 sene evvel 30 yaşında oluyor 25 yaşında çıkmış yani Peki bütün bunları biz söylüyoruz. Bunlar hep ehl Sünnet'in itikadına ayrı şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorsan Mehdi Medine'de doğacak. Sen diyorsan ki İstanbul'da da doğabilir, Resulullah'tan ayrıldın. Resulullah diyorsa ki babası adı babası Abdullah olacak. Benim adıma kendi adı Muhammed olacak. Resulullah böyle buyuruyor. Sahih hadis Ebu Davud'da var, kaç kitapta var. Sen diyorsan ki yok efendim dedesinin adı da olur, babasının adı şart değil diyorsan... Resulullah inancından ayrıldı. Allah diyor ki sizin gibi inananlar hidayete erdiler. Sizin inancınızdan dönenler kainat efendisi diyor ki menfarakıl cemaat eşi bırak. Cemaat inancından bir karış ayrılan karış karış ne demek? Az bir meyil ve inhiraf ve yamulma ne patlar? Fakat hal arıb katel İslam'ın unugu İslam ipini boynundan çıkartmış olurdu. İlla yanacağı tevbe ederse dönerse kapa açıktır kabul ol. Menşedde ayrılan ateşe ayrılır diyor. Menfarak el cemaate bir karış ayrılışta fenneu min cehennem. Cehennem cemaatlerine dahil olur diyor. Bu karış değil. Kulaç bu inhiraflar. Kulaç. Kimi direkt imanda, kimi amen'tüde, kimi helal haramda, kimi kimi hadisleri inkarda. Kimisi ben peygamberim diyor, kimisi ben Mehdi'yim diyor. Biz de diyoruz ki bu öyle değil, bu öyle değil, bu öyle değil. Bir şey demiyoruz. Biz adama sen cahilsin demiyoruz, ahmaksın demiyoruz. Delisin demiyoruz, tımarhaneye girdin çıktın demiyoruz. Biz adama diyoruz ki sen Mehdi değilsin. Adam bize diyor ki cahil, ahmak, şöyle, hain, main. Desin. Bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan sizlerin itikadı. Aman siz yanlış bir şeye inanmayın. Benim derdim o. o bana ne derse desinler. Adama Allah demekten haberi yok. Bana sövse çok mu? Değil mi? Niyaz-ı Mısri dediği gibi. Mısriye sövsün olağız. Allah demek bilmez ola. Koca Niyaz-ı Mısri diyor. Allah demeyi doğru bilmeyen adam diyor. Bana sövsün diyor. Benim için o hiç tık etmez yani. Sineğin vızıltısı kadar bana demez. Bütün dünya benim aleyime konuşsa... Ben hiç etkilenmem yani. Doğruyu konuşuyorum ben. Mehdi işte o mı olsun, o seçimde yapıyorlar. Ekseriyet beni seçmiş yani. Demişler yine bu demişler, güldürüyor müldürüyor bu Mehdi olsa daha iyi olur demişler yani. Dalga geçiyorlar yani. Onların da dalga işi. Ya ben bir evvelki derste neler söyledim. Radyodan herkes bunu dinleyemiyor. İnternette lütfen bu son sohbetlerini dinlesinler bakalım. Ben kendimle ne kadar kafa bulan dalga geçen piada bu. Ben diyorum ki benden Mehdi mi olur ya? 40 yaşında bypass olmuş Mehdi mi olur? Stent takmış, şah damarı tıkalı gitti gidecek. Ha böyle ayakta duruyorum yani ha böyle dönüyorum. E, ayakta refleksler yok. Benim her tarafım çürümüş. Benimle fazla uğraşanlar mesai boşa harcarlar. Çok yazık ederler. Benim her tarafım çürük çarık yani. ben hiç uğraşmasınlar. Ve lakin mesele ne? Yani ben sanki o Mehdi bu Mehdi ya öyle bir şey yok. Biz hadisleri anlatıyoruz, şunu anlatıyoruz, bunu anlatıyoruz. Zaten diyoruz ki, İmam Rabbani buyuruyor ki, ilk çeyrek geçtikten sonra o yüz sene geçti. Şu anda 1430'dayız. Hicri hesap 15. asrın ilk çeyreğini 5 sene geçti. Bu yüz senede Mehdi gelmeyecek. Hadis-i şerifler yüzün başında diyor. Yüzün başında diyor bu Davud hadisinde. Daha Mehdi bekleyen bu yüz sene içinde... Öküzün altına buzak bekler. Gelmeyecek bu yüz sene içinde. Niye kandırıyorsunuz milletin paralarını topluyorsunuz? Vakıflarını alıyorsunuz ellerinden binalarını alıyorsunuz. Çoluk çocuklarını satın alıyorsunuz. Mehdi gelecek sen ben Mehdiyim sen de benim en yakın mı olacaksın? Al babanın mallarını ver bana. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Öbür adam 80-90 yaşında şeyh olmuş. Mehdi gelecek diyor. 2005'te gelecek diyor. Ne oldu? Satın evleri, evleri. Un çuvallarını alın diyor. Ölmeyecek kadar yemek için diyor. Her taraf kıtlık olacak. Adamlar sattı evlerini Filistin'de. Şimdi diyorlar ki bak Mehdi de gelmedi. E ne olacak? Evde geri alamıyorlar. Unlar da bozulmuş. Nasıl yiyecek kaç çuval unu ya birden? Mehdi gelecek. Milleti böyle kandırıyorlar. Mehdi gelecek. Ama bu 100 sene içinde değil. Biz bunları söylüyoruz. Ha şimdi ilim lazım mıymış? Sen bunları duymadığın zaman ne yapacan? Öbürü gelecek ben Mehdi'yim diyecek. Sen diyeceksin ki eyvallah. Bekliyorduk zaten sen miydin ya? Hoş geldin Safa. Öbürü gelecek diye ki ben peygamberim vahiy geliyor. Sen diyeceksin aaa biz bitti biliyorduk. O diyecek ki şeylik bitti diyecek. Rasullük bitti diyecek şey nebilik bitti rasullük bitmedi. Çünkü Hate ve nebiyin Kur'an'da diyormuş nebilerin sonu diyormuş ya. Nebilerin sonu sonu oluyor. Resulullah ben nebi değilim ben rasulüm diyor adam. Ve sen diyor, Allah, Allah bu hocalar bize yanlış anlattı görüyor musun? Bu mesele bu. Öbürü şeyh oldum diyecek. Keramet de gösterecek. Tuzu badem yapacak. Bademi tuza dönsene bakacaksın böyle. Ooo büyük evliya. Ondan sonra da sana diyecek ki tamam sen diyecek, namaz kılmasan da olur bize yardım et yeter. Sen de diyeceksin ki yahut o bu adam keramet gösteriyor da İlim, ilim, ilim. Yani ne kılık kurtarır, ne kıyafet kurtarır, ne hamsafoluk kurtarır, ne sabaha kadar teheccüd kurtarır. İlimle olursa çok yarar. İlimsiz olursa küllüm zarar. Ama ben talebe olamam. Medresine okuyamam. işim gücüm var, çoluk çocuğum var. O zaman hazıra kon. Hazır burada. Bu kadar birikim var burada. Künalimen. Kendin alim ol. Olamıyorum. Mutealliben talebe ol. Olamıyorum. E sen ben, o zaman dinleyici ol. Velaetekun rabian. Sakın dördüncü olma. Fettehlik, helak oldun demektir. Bak bu milletin çoğunun şu anda konumu dördüncü konumunda. İşte bu dördüncüden dolayı sıkıntıdalar. Çünkü kendi ilmi yok. Talebe olma seviyesinde vakti yok. Müsait değil. İmkanlarımız talebe olmak öyle kolay mıdır? Gidip de elif okumakla talebe mi olur? İlmin bütün derinliklerini öğrenecek. Kim yapacak onu? Yok o zaman tek şık kaldı. Dinleyici ol. Dinleyici ol. Ama şimdi birileri radyoyu dinlemeyin. Bunlar da ayrı bir zurna çalıyorlar yani. Radyodan dinlemeyin. İnternetten dinlemeyin. Kasetten dinlemeyin. Nereden dinleyeceğiz? Gökten bize vahiy mi gelecek o? Adam şimdilik Amerika'da, adam Londra'da, adam şurada, adam burada nasıl duyacak bu sohbeti? Ben bunu radyodan veriyorum. Dünyanın her tarafından adam uydu'dan dinliyor, internetten dinliyor. Ne zararı var? Allah rızası içinse söylüyorum. Bu konuşmalar eli sünnet üzere olan konuşmalardır. Bunları dinlemek şarttır ve farzdır. Bunları dinlenmesine mani olmak haramdır ve günahtır. Vallahi ahirette hesabını veremezler. Sabah kadar tevkit kılsalar bir insana bu sohbetleri dinleme diyenin vebali çok ağırdır. O zaman sen anlat. O adama sen anlat. Varsa bilgi birikimin, sen anlat. Yok. E ne anlatacaksın kardeşim? Ancak Zuhrat mı anlatacaksın? Rüyamda şunu gördüm. Şu şöyle dedi, bu böyle yedi. Bırak bizi hikayeler, hurafeler anlatma. Bize ayet hadi sok. Anlat anlatmaz, dinleyene dinletmez. Bir de o sıkıntı var. Şimdi bizi ne yapmışlar? Taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar. Biz böyle zor bir durumdayız. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. İşte bizi dinleyenlerle teselli oluyoruz. Ama bizim üyelik kurumumuz yok. Bizi dinleyen kaç kişi oldu, biz kaç kişiyiz diye bir programımız yok. Bize üye olan olmayan diye bir tefrikamız, ayrımımız, bölücülüğümüz yok. Biz insanlara faydalı olmak istiyoruz. Sofra kuruyoruz. Sofra kurduğumuz zaman da fazla yiyen olsa seviniyoruz yani. Cömert insanlar sofra kurdukları zaman yemekleri kalırsa, yenmezse çok üzülürler. Bu da Allah'ın sofrasıdır. El-Kur'an ve Edübetullah Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu da'in yuhibbu'in tüte Kur'an Allah'ın sofrasıdır. Ayet, hadis Allah'ın sofrasıdır. Hadis Kur'an'dan ayrı değildir. Ulemanın beyanları, İmam-ı Rabbani, bu mektuplar, bu ilimler, bu beyanlar ayet, hadisten ayrı değildir. Bunlar birbirinin tefsiri mahiyetindedir. Kur'an Allah'ın sofrasıdır. O zaman Davet yapan biri zaten cömert olmazsa davet yapmaz. Davet yapan biri cömert bir insan ne ister? Sofrasına icabet olunsun. Yemeği yenilsin ister. Zaten Allah Teala'dan cömert olmadığı için Allah Teala yemeğini yemeyeni ne yapıyor? Cehenneme atıyor. Yemeğini yemeyeni ne demek? Kur'an'a inanmayan nereye atıyor Allah? He? Niye? Ben sofra gönderdim sana icabet etmedin diyor. Yani zaten cömertin tarifini yaparlarken diyor ki davet yapıp insanları çağıran cömert. Gelmeyene sitem eden daha cömert. Gelmeyeni döven daha cömert. Değil mi? Şimdi yani a, ya sen nasıl gelmedin diye çaktı bir toprak Adam da şaşırdı. Ne oldu ya? Ya kardeşim ben yemeni istiyordum sen niye yemedin benim yemeğim ya? Ha mesela Şimdi Allah Teala'da ne vuruyor? Sofrayı kurdum, gelmeyeni ateşe atacağım diyor. Her davet yapan sofrasına gelinsin ister. Kur'an Allah'ın sofrasıdır. Allah bu sofraları kuruyor, kurduruyor. Bak sizden kimse para istemiyor, pul istemiyor. Bu işler Allah için yapılıyor. Emekler sarbediliyor, vakitler sarbediliyor. Bu sofralara gelinsin. Bu sofralara icabet edilsin. Allah'ın davetinden istifade edilsin. Yarın bu taraklarda beze olmayan, bu ilimlerden haber olmayanlar tabi ahirette imanını eli sünnete göre kurtaramayanların durumu belli niye Allah çok cömert olduğu için sofrasına gelmeyeni yakacağını tehdit ediyor o halde biz doğru sofraları bulalım zehirlenmeyeceğimiz tamam mı zehirlenmeyeceğimiz sofralar başka sofra kuranlarda var ama bazı sofralarda ama illa bu sofra demiyorum eli sünnet üzere konuşan her alimin sofrası kuran sofrasıdır Hepsine icabet edilir. Ama bazısı da ben eli i sünnetim, Hanefiyim, şuyum çıkıyor, sofra kurdum diyor, gelin çağırıyor, program yapıyor, konuşma yapıyor, konferans veriyor. Ama zehirle, yemekte ne var? Ne zehir var. Yemekte zehir var. Onun için sizler inşallah Allah'ın hidayetine mazhar olursunuz. hayr şerden ayırırsınız. Zehirli sofralara gitmezsiniz. Hayırlı sofraları da terk etmezsiniz. İnşallah. Rahman. Şimdi İmam Rabbani ne buyurdu? Tevbe şart. Tevbesiz olmaz. Resulullah bile tevbe ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Günde yetmiş kere. İnni ile fil yem ve leyle seb'in merah. Günde yetmiş kere istiğfar ediyorum. estağfurullah diyorum. Değil mi? Ancak ne var? Günahların kısımları var. Feinkânetil meâsî teteallekû bihakkü la teâlâ ve laa teteğluk bı hukukul übât, min al-mazâlîk ezna, vâşur bil-qâmri vâ semâi al-malahe, vân-nâzrî laa gîr bâhramin, vâmâs al-musafî Eğer diyor işlenen günahlar kul haklarıyla alakalı değil de Allah'ın haklarıyla alakadar ise yani zulüm kullara yapılan zulümler cinsinden değilse peki bunlar ne gibi şeyler zina yapmak diyor zina yapmak Allah hakkıdır yani Allah Teala bunu çok harap etmiştir Allahu Teala çok kıskançtır allah Teala'nın kıskançlığı da nerede devreye giriyor haram ettiği bir şeye kulunun dokunmasında devreye giriyor onun için Saad Hazretlerinin kıskançlığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saad'e sordu. Dedi ki sen birinin evinin mahrem yerini çocuklarını, hanımını gözlediğini görsen ne yaparsın? Öldürürüm onu dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem min gayreti Saad Saad'ın kıskançlığından şaşırdınız mı dedi. Wallahi ene eğyeru minhu Wallahu eğyeru minni Vallahi dedi ben ondan daha kıskancım Allah da benden daha kıskançtır. Peki Allah'ın kıskançlığı ne evre devreye girer? Allah hanımı yok haşa, çocuğu yok haşa. Allah'ın kıskançlığı nedir diyor? Hadis-i şerif tarif ediyor. Allah'ın kıskançlığı kullarının haram işlemesidir. Allah haramlara bulaştı mı bir kul çok ondan dolayı Allah Teala gazap eder. Şimdi zinada ne var? Allah hakkı var. Çünkü Allah haram etmiştir. Velakin eğer zorlan yapılırsa tecavüz o zaman kul hakkı da devreye girer mi? Girer. Tecavüz olduğu zaman hem Allah hakkı var hem kul hakkı var. Tecavüz olmayıp da iki tarafın rızasıyla olan bir zinada iki taraf da günahkardır, haramdadır. Ama iki tarafa da ne terettüp etti? Allah'ın hakkı terettüp etti. Çünkü birbirlerine karşı şeyleri, bir zulümleri, bir işkenceleri yok. Ama Allah'ın haramına takıldılar. Radara girdiler. Peki içki içmek. İçki içmekte de kul hakkı yok. Ne var? Allah hakkı var ama o başka sarhoş olur gider adamın kafasını kırar. O zaman nereye gir diyor? O içki içmek Allah hakkıdır ama sarhoş olduktan sonra hanımını döverse o dövdüğündeki hak nedir? O kul hakkıdır ama o fer'i meseledir yani sarhoşun yapacağı işler sınıfına girer. E, sarhoş iken e, gitse birini bıçaklasa, sarhoş iken bir şey yapsa başka bir e, insanlara zarar versem malına canına o kul hakkıdır. Ama sadece içki içmesini haklım. Mesela sarhoşta da olmuyor tabii. Bazen iki tek atıyor, üç tek atıyor. Sarhoş olmuyor. Bazısı bir bardakta sarhoş oluyor, bazı bir küpte sarhoş oluyor. Yani o nokta bize alakadar etmiyor. Damlası da haram, küpü de haram. Ma azkere kethiru haram. Çoğu sarhoş ediyorsa azı da haram Damlasıyla, bardağı fark etmez. İslam'a göre. Yani içki içmek Allah hakkıdır. Günah olarak Allah'ın hukukuna tealluk eder. Mahremin olmayana bakmak. Şimdi mahremin olmayana bakmak derken burada da yine ne kaydı lazım? Şehvetle bakmak. Yoksa duvara bakar gibi yoldan biri geçiyor sen de öyle gözün aldı ama kötü bir gözle bakmadın yani. Yolda giderken gelirken gözün aldı buna illa haram denmez. Bakmanın hangi türü haramdır? Şehvetle bakmak haramdır. Ama insan şehvetine emin olamayacağından ne yapmaması lazım? yabancı kadınlara bakmaması lazım. Niye? Kapıyı kapatmak için yani. Kapıyı kapatmak için. Ama her bakışa da haram denir mi? E denmez. Çünkü kayıt nedir? Şehvetli olmak kaydıdır. Ama sakınmak isteyenler tedbir olsun diye ne yaparlar? Bakmamayı adet ederler. Bu budur. Efendim, mahremini olmayana şehvetle bakmak. Bunda da yine kul yok. Çünkü karşı tarafa bir zarar yani ilk bakışta iki bakışta bir şey zarar gözük mü hakkı. Ama Allah hakkıdır. Kur'an'ı abdestsiz tutmak. He? Kur'an-ı Kerim, e, mushaf yani, abdestsiz tutulmaz. Burada da ne var? Günah var. Ama bu günahta yine bir kul hakkı var mı? Yok. Ama tutmamak lazım. Yani Arapça olanı söylüyoruz. Türkçe olan yani, Latin harflerle yazılan mealdir, şudur, budur, onları konuşmuyoruz. Ama Arapça olan, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Arapçanın dışındakine Kur'an denir mi? Denmez. Kur'an sadece Arapça olandır. E, o Arapça olan ayetlere Kur'an abdestsiz tutmamal. Ondan sonra ibadet gaat bir bit ata inanmak. Bir ata inanmak nedir? Allah muhafaza mesela dinde olmayan bir şeyi dinden gibi kabul etmek. Şu anda işte bu reformistlerin, yenilikçilerin yaptıkları, yayınladıkları bu kitaplar ne hizmet ediyor? Bu bidatların, dinde olmayan fikirlerin yayılmasına hizmet ediyor. Bunlar böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Şöyle olacak. O diyor o ne bilir? O itikadı bozuyor. Resulullah kadere iman emretmiş O diyor alın yazısı diye bir şey yoktur. Yani bunlar hep bidat. Sahabe döneminde bunlar var mıydı bu fikirler? Yoktu. Bidat ne demek? Sonradan çıkan demek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin mehdiyine min ba'di benim sünnetim neyse dört halife mi sünneti aynıdır. Temeskül aleha ve azu siz bunlara sarılın yapışın ellerinizle tutunmakla kalmayın belki elinizden kopar kaçar diye dişlerinizi de azu dişlerinizde sünnetime takın diyor. Öyle bağlanın benim inancıma diyor. Ve yakubun benim zamanımda sahabemin zamanında dört halife zamanında olmayan inançlar ve fikirler ve ibadet ve din işlerine sokulan bid'atler Sakının bunlardan. Fe inne kulle muhdetin bil'aytun ve kulle bil'aytın zalâletin ve kulle zalâletin finnâr. Bu benim dönemimde ve dört halifemin döneminde olmayan din adına, inanç adına ve dindeki amel adına. Ay şimdi arabada bidattır o zaman binmeyelim. E senin aklına turp suyu sürelim, sıkalım. Yani şimdi arabanın bidatlıkla ne alakası var? Arabanın içinde namaz mı kılıyoruz ya? Arabayı camiye mi soktuk, mihraba mı çıkarttık ya? Din adına, dinle alakalı Anlıyor musun? Şimdi mesela sahabe-i kiram kaç vakit namaz kılıyordular? Beş vakit. Ama şimdi adam çıktı ne diyor? Üç vakit olur, idare eder diyor. Yani dini beşi üçe indiriyor. Anladın mı? Sahabe-i kiramın hanımları neydiler? Çarşaflıydılar. Ümmü Seleme Validemiz diyor Cilbaba ayeti geldiği zaman Medine'nin sokakları kara kargalar gibi hem de çarşafın renginin siyah olduğu da çıkıyor buradan. Hiç tanınmıyordu diyor. Genç mi? Yaşlı mı? Hiç tanımıyor. Siyah kargalar gibi. çarşaflıydılar. Adam şimdi çıkıyor diyor ki Peygamber zamanında böyle örtünme yoktu ki diyor ya bu. Nereden çıktı örtünme diyor. E şimdi bunlar bak din adına. Din adına anladın mı? Bidat ne derler? Din adına olan şeyler. Yoksa musluk çıktı. Resulullah'ın zamanında musluk yoktu. öylece musluk kullanmayalım. Böyle bir şey olur mu ya? Yani? Mu musluğun şimdi dinle ne alakası? İbadet midir muslukla almak ve almamak? İbrikle almak ya? Mesele ne? Din ve inanç ve amel fıkıh hususunda dört halife döneminde olmayanlar dört halife döneminde olmayanlar din adına sonradan çıkarılırsa buna ne derler? Bidat. Her bidatın sonu sapıklıktır. Her sapıklığın neticesi cehennemde yanmaktır diyor. Bunları Bunlardan sakının. İşte bidata inanmak diyor İmam-ı Ne demek? İşte bu reformistlerin sonradan din adına uydurdukları fikirler. Şu yok, bu yok. Evet. Şimdi bunlarda ne yok? Kul hakkı yok. Bu misaller neyin misalleri şimdi? Yani bunların Allah hakkı olduğunun, olan günahların misalleri. Bunlardan tevbe nasıl yapılır diyor? Pişman olursun. Bir defa içinden o fikrine, o düşüncene, o inancına, efendimiz işte gibi Kur'an'a hapdesiz tuttuğuna, zina yaptığına, işte çalgı dinlediğin bir defa pişmanlık. Enned mütevbetün Hadis-i Şerif'ten diyor, pişman olmak ne yerine geçer? Tevbe yerine geçer. Pişmanlık. Bir adam dilinden estağfurullah dese de kalbinden pişman olmasa bunun tövbesi nasuh değil. Ama bir adam kalbinden pişman olsa dilinden estağfurullah demese bile bunun tövbesi kabul. Çünkü tövbenin de yeri nedir? Esas mahal kalptir. Kalp bir defa yaptığı işe pişman mıdır? Bir defa pişman olacak. Ondan sonra af isteyecek. Dilden istiğfar etmek nedir? Sünnettir. Estağfirullah diyecek. Allah diyecek. Rab birbirliye tövbe علي ya Rab ben affet diyecek. nasip edecek. Ondan sonra hasret çekecek. Niye? Ya nice zaman biz nasıl bu günahları yaptık. İçin içini efen içi içini yiyecek. Efendim yangın geçirecek içinde. Pişmanlık ateşi onu yakacak. Tahassür. Yoksa efendim bir daha fırsat çıksa da yine yapsam diye düşünmeyecek. Veyahut şimdi de bıraktık görüyor musun artık o lezzetlerden de mahrum olduk diye eski keyiflerini aklına getirmeyecek. O günahlardan aldığı lezzeti unutacak. Ve li'intidari Allah'i Azze ve Celle allah Teala ve tekaddes Hazretlerine özür dileyecek. Ya Rabbi. Kabul et özrümüzü. Biz kuluz Ya Rabbi. Kul kusursuz olmaz Allah hafsız olmaz. Sen bizi affet Ya Rabbi. Ben bir daha yapmayacağım Ya Rabbi. Böylece İçki içenin günahı dağf olur, zinadenin günahı dağf olur. allah Teala'nın af etmeyeceği bir tek şirktir. Şirkin de çaresi nedir? İmandır. Zaten affedemeyeceği günah yok. İstese şirki bile affettim dese Allah kim ne diyecek? Ama af etmeyeceğini bildirdiği günah vardır. İnnallâh lâ yegfiru'yun şirkebîn ve yegfiru'yun. Madûne zâhlike, imen yaşa. Şirki affetmem diyor, onda kararlıyım. Bana şirkle gelmeyin. Bana ortak koşmayın. İşte İslamiyet'i kabullenmemek, helala haram demek, harama helal demek, Allah Resulü'nün buyurduğu şeylere yok böyle bir şey demek. Bunlar hep şirktir. Şirk dediğiniz zaman siz puta tapmak anlıyorsunuz. O hepten geride kaldı. Şimdiki zamanın şirkleri, müşrikleri öyle putlara tapanlar değildir. Şu andaki şirk nedir? Allah'ın helal dediğini haram dese, haram dediğini helal dese, ayetini inkar etse, Rasulullah hadislerine uydurma dese hep şirktir. Bunların şirkin dik alasıdır bu. Üzerine de tüy dikmektir. Şirk ne demek ya? Allah'ın peygamberine inanmıyorum diyorsun. Dediği uydurma diyorsun. Peygamber diyor Kur'an okuyorsa diyor okuduğu Kur'an'a inanılır diyor. Ama kendi kafasından bir şey söylüyorsa ona inanılmaz diyor. Allah Allah. Allah diyor kafadan konuşmaz diyor. Kur'an. Buyurduğum vahiydir. Sen nasıl buna dersin ki bunun da laflarına seçici yaklaşalım? Allah. Bu senin benim gibi bir adam mıdır ya? Peki, velev, türike, farzum minel ferâidî, la budde fi tevbeti min edâihi, farzlardan bir farz terk edilmiş ise, onun tevbesi, pişman oldum, estağfurullah, özür dilerim ya Rabbi, yandım yıkıldım ya Rabbi, demekle yetmez. Lazım ama yetmez. Farz terkinde ne lazım? Farzın yerine getirilmesi lazım. Yani, kaç senedir namaz kılmamışsın? 10 sene. Şimdi tövbe ettin namaza başladın. Ne yapacaksın geriyi? Kaza edeceksin. E şimdi adam kaç senedir zenginsin? Otuz senedir zenginim. E yeni dönüş yaptım. Nereye dönüş yaptın? Yani bu yola. İyi. E sen Müslüman mıydın? Müslümandım. Eğer dese ki ben zekatın farz olduğuna inanmıyordum. Kur'an'a mur'an'a inanmıyordum dese onun kaza etmesi gerekir mi? Gerekmez. Niye gerekmez? Çünkü yeni iman etmiş olur. Yeni iman ettiği zaman da El iman yapıp da iman geçeni keser atar Şimdi 90 yaşında bir kaşarlanmış kavur müslüman olsa kelime-i şehadet getirip bu adama 80 senelik namaz lazım mı? Değil. Çünkü yeni müslüman olanın geçmişle mükellefiyeti yoldu. Çünkü müslüman olmayana namaz farz değil, oruç farz değil, zekat farz değil. Ama müslüman olan, "E sen anandan babandan mı müslüman değmisin? İnanmıyorsun, inanıyorum. Ama kılmadım, etmedim, zekat vermedim, hesap etmedim." O zaman ona bizim fetvamız ne oluyor? Sen Müslüman evladısın, Müslümansın. Müslüman vatanında doğdun büyüdün. O zaman inancın vardı senin. E vardı. O zaman ben sana nasıl gavurdun diyeceğim ya. Kılmasan da tutmasan da Müslümansın. O zaman şimdi dönüş yaptım diyorsun. Yani bu hesabı ölmeden evvel ahirete gitmeden kapatmak istiyorsun. Bu İstemen lazım. Çünkü bu önümüzde büyük bir hesaba inandığına göre hesabı kapatmak burada kolay, orada zor. O zaman kolayından kapatalım. Peki kapatalım nasıl yapacağız? E ya mümkün olduğu müddetçe sen ne yapacaksın? Beş vakit namazın farzlarını kıldığın gibi her gün en azından bir günlük, iki günlük kaza geriye dönük kılman lazım. Hesabını iyi yapman lazım. Bu hesaba göre ben kaç sene kaza namazım var bunu kılman lazım. Ama burada gevşeklik de yapmaman lazım. Çünkü neden? On senelik kazan var. Yaşın gelmiş kırka elliye. Her an ölebilirsin. Burada gevşeklik olmaz. Sen şimdi yediğin, içtiğin zaruri miktarının dışında boş vakitlerinin tümünü Mecburi işlerinin dışındaki vakitlerini neyle geçirmen lazım? Kaza borcunu ödemekle geçirmen lazım. Ben 30 sene efendim kılmamış adam sonra dönüş yaptığında gördüm ama 10 senede 30 seneyi bitirmiş idi, de, sünnetleri de nafileleri de ona eklemiş idi ve adamın şu anlı nasır bağlamıştı secdeden. Ben ona ette habibullah işte tevveden Allah'ın dostu sevgilisidir hadis şerifini öyle adamlara yapmıştır Böyle tevbe olur mu? Estağfurullah dedim ama kaç senelik kazası var? Şifte yok. Böyle şey olur mu? Bu alnını nasıl bağlamışlar? Niye? Ölürüm dedi. Bir an evvel kazalarımı ne yapayım? Yalnız onu da kılarken doğru öğren. Namaz surelerini doğru öğren. Tadil erkanı doğru öğren. Tadil erkanı da mutlaka kitap yazdık. Oku tadil erkanı. Neden? Şimdi bu sefer kaza yaptığının da iadesi lazım gelmesin. Bu sefer 10 senelik kaza yaptın. Sonra adama sen böyle mi kılını be? Ebu Rehler adı adamı gördü namaz kılarken kaç senedir kılıyorsun adam dedi 60 zannetti ki beni tebrik edecek dedi 60 senedir bir namaz kılmamışsın lastik gibi rükudan kalkıp durmuyor iki secde arasında oturmuyor patküt kılıyor şimdi kaza yapın derken de burada da dikkatinizi çekiyoruz ki doğru öğrenin de öyle başlayın kazaya doğru öğrenmeden yaptığın kaza da kaza gerektirir bunun sonu yok bu namazı öğrenmek kolay bir şey çok zor bir şey değil iki sureyle talim üzere namaz kılınıyor ne var yani? Hafız mı ol dedik sana. Dinine önem ver dedik sana. Bu senin dininin direği salat, umaduddin. Bu direk yıkıldı, din yıkıldı. Namazsız kabre inenin durumu vahim. Durumu çok vahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ahiret yolculuğumuzu hayırlı eylesin. Dünyada da Rabbim zararlardan, zevallerden emin eylesin. Hem kul haklarına müteallik. Hem kendi haklarına müteallik. Bütün günahlardan ve haklardan bizi Allah sıyırsın, helas eylesin. Kurtulma yolları neyse onları tatbik etmeyi bize nasip eylesin. Huzuruna çıktığımızda ne kendisi bizden davacı olsun ne de bir kul şikayetçi olsun. Allah temizlere bizi ilhak eylesin. Amin diyen dillerinizin haricu hemden azad eylesin. Dualarımızı lütfuk kereminle kabule karin eylesin. Hepinizin bütün dinleyenlerimizin Adem Aleyhisselam'a kadar geçmişlerinden müminine, müminin müminat vahine olmak üzere. El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.